Açık Radyo devam ediyor. Açık Radyo'dasınız. 94.9 ya da Açık Radyo komuteleri üzerinde çatışmalı alanlarda sanatsal ifade paneli yarın Stüdyo X'de gerçekleşecek. E, dedik akşam saat 6'da yurt dışından da konuklarla e, depo program koordinatörü Asena Günan'ın da içerisinde yer aldığı e, İsveç Kültür ve Demokrasi Bakanlığı Müsteşare ve Bakan Yardımcısı Karin Strandes'in açılışını yapacağı bir etkinlik. E, Asena bizle beraber stüdyoda. Merhaba. Hoş, Hoş geldin. geldin. Selam. Evet bu Columbia Global Centers İstanbul'la bir ortaklaşa faaliyet olarak kaydedilmiş ve Sveç konsolosluğunda desteğiyle kıymetli bir konu aslında çok e, uzunca bir süredir bizim de yayında değerlendirmeye çalıştığımız e, siyah pantın da kurucularından birisi olarak sen de moderasyonda bulunacaksın. Bu günlerde şimdi Türkiye çatışmalı alandan sayılıyor mu sayılmıyor mu sorusunu bir kenara bırakıp en azından şöyle söyleyebiliriz. Baskı ve sansür, sansürün çok adiye adiyeden sayıldığı genel toplum nezdinde bir yerde halen bu baskının ve sansürün kaydını tutmak hiç olmasa değerlendirmesini yapmak epey kıymetli bir etkinlik. En başta onu söylemek lazım. Sende elinde veriler var onları konuşmak üzere manada buradasın. Çok teşekkürler. Rica ederim. Aslında sen paneli gayet güzel özetledin. Biz bunu Columbia Global Centers, İstanbul ve İsveç Konsolosluğu ile beraber düzenliyoruz. Hı -hı. İlk başta amaç bir çalışma grubu oluşturmaktı. İşte Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Columbia Üniversitesi'nden uzmanlar ve işte Türkiye'den de hani özellikle siyah bantın yer alacağı. Bu aslında Hı -hı. o çalışma grubunun ilk atölyesinin ardından olacak bir panel. Atölye Hı -hı. kapalı bir atölye. Çalışma grubu oluşur oluşmaz bu ekip devam eder etmez şu anda bilmiyorum. Ama hı hı. hani bu insanlarla bir araya gelip konuşmak ve onlarla böyle e, kamuya açık bir panel yapmak bizim için önemli. Çünkü özellikle olev ve Sara bu alanda çok... ...yetkin isimler, isimler, uluslararası olarak da e, hani ne gibi mücadele yöntemleri geliştirilebilir üzerine kafa yoran ve pek çok uluslararası örgütle çalışan insanlar. E, ki panelin iki konuşmacısı, onlar biri de Columbia Üniversitesi Küresel İlişkiler Danışmanı, Vishaka Desai. O da hı hı. daha çok aslında yani Asya Sanatı tarihi üzerine uzman ve... Hı hı. Esha Society'nin e, başkanı ve ondan önce de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde küratör ve kamusal ve akademik program direktörü. Hı hı. Yani onun da e, önemli katkıları olacaktır özellikle Amerika ve Asya e, perspektif açısından. Evet. E, Sara e, bizim daha önce Siyah Bant'ta da beraber çalıştığımız bir isim. Eski Uluslararası PEN Direktörü ve sanatsal ifade özgürlüğü alanında bağımsız danışman olarak çalışıyor ve şu anda da UNESCO PEN International Freedom of Expression Exchange ve Free Muse gibi hı hı. E, örgütlerle birlikte sanatsal ifade özgürlüğü alanında bağımsız danışman olarak çalışıyor. Son dönemde de Türkiye üzerine hı hı. yürüttüğü projeler var. Hı hı. E, Ole Reytov ise aslında daha önce de Türkiye'ye gelmiş. Hatta Bant'ın Bant magazinin e, konuğu olarak gelmiş. E, şey, Free Muse'un 1999 yılındaki kurucularından 2013-2017 arasında da direktörlüğünü yürütmüş. Free Muse aslında daha çok müzikal ee, üretime dair sansür vakalarını belgelemek üzerine kurulmuş. En başta hı hı. yani müzikal ifade özgürlüğünü savunmak, aynı zamanda sorunların ne olduğunu müzik yaratıcılarının sansürlenmesi ve eziyet görmesinin sadece sanatçıları değil toplumların tamamını nasıl etkilediğini e, tahlil hı hı. etmek üzere kurulmuş. Ama zamanla freemuse bütün sanat alanındaki ifade özgürlüğü üzerine çalışır hale gelmiş. Bugün yani evet. sanatsal ifade özgürlüğü alanında savunuculuk yürüten, kampanyalar yürüten ve risk altındaki sanatçılara yardım eden bir kurum. Bir de raporları var, bilebildiğimiz kadarıyla. 2016 yılında e, yayınlanmış kaybı Orada da 1028 Sansür Vakası'nın belgelenmesi söz konusu. Evet, biz bunu duyuruda da kullandık. E, bu Art Under Threat raporunda. Premium düzenli rapor yayınlayan bir kurum. Hı -hı. Bu son raporda Türkiye'de var. Aslında bir önceki yıldaki raporda da Türkiye var. Türkiye artık e, ifade özgürlüğüyle ilgili Hı -hı. gerek hani basına yönelik, kısıtlarla ilgili raporlarda gerek sanatsal ifadeye yönelik kısıtlarla ilgili raporlarda sıklıkla yer alıyor farklı vakalarla. Hı hı. E, Free 2016 raporunda da 1028 adet sansür var bunların bir kısmı Türkiye'den hı hı. ve e, orada söylenen şey sanatçıların yaratıcı ve sanatsal eylemleri nedeniyle maruz bırakıldıkları sansür, işkence, hapis cezaları ve hatta öldürülmeleriyle ilgili detayları hı hı. veriyorlar ve bunların genelde devlet çıkarları ve işte geleneksel değerlerle nasıl meşrulaştırıldığını anlatıyorlar. Hı. Yani bu aslında Türkiye'de doğrudan ilgilendiren bir şey. Çünkü burada evet. da genelde sansür, devlet çıkarı ve işte geleneksel değerler ya da dini değerler evet. gerekçe gösterilerek yapılıyor. Kutu Peki haberler. bu 1028 sansür vakasının geneli de mi böyle şeylerden oluşuyor? Yani dünya çapında nasıl bir sansür dalgası var gerçekten? Evet aslında başka ülkelerde de benzer mekanizmalarla işliyor. Zaten bizim yarın konuşmayı amaçladığımız şeylerden biri sansür... Farklı ülkelerde nasıl işliyor, bunlar arasında ne gibi benzerlikler var, ne gibi farklılıklar var, günümüzde sanatsal ifadenin önünde ne gibi engeller var ve buna karşı beraber nasıl bir mücadele evet. tasavvur edilebilir? Yani ülkeler arasında eminim farklılıklar vardır, gerekçeler farklı olabilir ama bu son dönemde hani gittikçe yükselen otoriterianizmle beraber çok benzeyen mekanizmaların da devrede olduğuna eminim. Evet. Yaratıcılıkta belki paralel olarak yükseliyor yani direniş biçimleri ya da cevap verme biçimleri bu tepki. Evet tabii. Yani her ülkede farklı şekillerde kendini gösteriyor. Yalnız maalesef e, sansür de çok yaygınlaşıyor ve bu Hı. hani e, belgelemesi, kayıt altına alması, belirlemesi çok zor bir alan. Evet. Yani evet. Türkiye'de mesela son dönemde ee, insanların hani insan hakları aktivistleri hapisteyken ya da gazeteciler hapisteyken özellikle işte darbe girişim sonrası o halle beraber e, evet. artan baskılarla ürettikleri sanat eserlerinde ne gibi bir otosansör uyguladıklarını kestirmek çok zor değil. Uyguluyorlardır. yani Ama bunu belgelemek çok zor. Hı hı. Ve esas sorun galiba biraz burada. Yani bu e, Fremius'un raporunda da geçen bir şey zaten, otosansürün yaygınlaşması. Belgelemek için bir yandan da kabul etmiş olması gerekiyor herhalde bunun sanatçının değil mi? Başka da bir yöntem yoktur yani. Evet, sanatçıyla konuşmak ve onun ben bunu yaptım demesi gerekiyor. Bir de bazı şeyler yani hakikaten kurumların kendi içlerinde oluyor. Yani geçen sene işte Ak Sanat'ta olan bu evet. e, Belit'in video işi nedeniyle gerçekleşen hmm. son, son dakikası... Evet. evet, yani Barış Sonrası sergisinin açılışa üç gün kala iptal edilmesi. Şimdi orada belli ki aslında belirtim videosunda işte devletin, yani keli savaş politikalarının eleştirilmesi aslında sorun. Ee, ama bunu kurum, kurumsal ilişki Kiler Departmanı üzerinden yürüterek hiçbir hı. şekilde bu videoya referans vermeden tamamen işte ülkedeki yas ortamı diyerek mesela hı hı. yaptığını söylüyor. Ama ülkedeki yas ortamı diyorsun o sergiyi iptal ediyorsun diğer bütün etkinlikler devam ediyor. Hı. Yani bir takım hani sansürler aslında çok adı sansür konmadan evet. kurumlar tarafından da maalesef gerçekleştirilebiliyor. Geçen sene yine Işıl Eğrikavuğ'un bu hı. yama projesi kapsamında Dımar Mara üstünde evet. yer alan işte o hava. ekrandaki Evet elmanı, Evet elmanı. yani hava elmanı bitir kızım tamam, ve tamam. yani hava emojisi ve elma emojisini görüyoruz yani bir şey yok ama belediye gelip işte dini hassasiyetleri gerekçe göstererek kapatmayı e, istiyor yani tabi ki orada hani otel idaresi de çok fazla şey yapamıyor yani bir direnç gösteremiyor kapatıyor evet. sonra belediye mesela şey gerekçe gösteriyor görsel kirliliği yani İstanbul Hı. gibi bir yerde görsel kirliliği <gülüyor> gerekçe göstermek bayağı ilgin evet. Dolayısıyla Hani sansür Adı böyle çok açıkça sansür denmeden de e, devreye giriyor. İşte bunları da tartışmak üzere aslında bu ekip bir araya geliyor. Bu bahsettiğin iki vaka aslında bizim geçen senede üzerine düşmeye çalıştığımız bir konuydu. Ee, şimdi sen siyah bantta temsil olmasa da en azından onun bir parçası olarak yarın bu toplantıya getireceğin e, katkının da aslında güncel örnekler içeceğini de düşünüyorum. Ee, yani, son gün son bir yılın bir toparlamasını istemek imkansız olsa da neler yaşandı? Hem otosansür tespit etmek çok zor bunu bir teslim ettik bir yandan ama muhtelif biçimleriyle sansür ya da engellenme hali nasıl yaşandı? Ya son dönemde Türkiye'de. aslında en çok şeyi gördük mesela sinema alanında gördüğümüz örnekler var. Eser işletme belgesi üzerinden. Bu hmm. eser işletme belgesinin ...bir tür sansür mekanizması olarak işleyeceğini... ...bir siyah bant olarak en başından beri söylüyorduk. Evet. Ve bunu hem Dersim 38 belgeselinde daha önce... ...hem işte... ...Tirazim e, Özü'nün vardı. Zeri daha sonra. Yani aslında hmm. bu mesele tartışılmaya başlamadan erken. önce de... E, ...Aydın Orhan Berivan filmi vardı mesela. Hmm. İki filme aslında Kültür Bakanlığı Eser işletme Belgesi vermemişti. Ama bunlar o kadar gündeme gelmedi. Dersim 38 biraz daha geldi belki. Hmm. Evet. Esas gündeme gelmesi Bakur filmiyle oldu. Evet. İşte 34. Hmm, e, İstanbul Film Festivali'nde Bakur'un evet. gösteriminin son dakikada engellenmesinden sonra hmm. e, yani film iptal oldu. İşte pek çok yönetmen e, festivalden çekildi. Orada bir dayanışma gösterildi. Hmm. Fakat daha sonra yani bu bir tür dönüm noktası oldu ve bütün festivaller eser işletme belgesi istemeye başladı. Önceden istemiyorlardı yerli hmm. filmlerden. Hmm. Yani normalde aslında kanunda istenmesi gerektiği yazıyor. Fakat bu ...bir şekilde festivaller için uygulanmıyordu. Ticari gösterimler için muhakkak uygulanan bir şey. Çünkü o bir tür aslında mali kayıt. Hı hı. Eseri sahibine kayıtlayan bir şey. Yani hı hı. onun da hakkını e, e, koruyan Koruyor. bir mekanizma. Fakat hı hı. festivallerde istenmiyordu. Ve e, Bağkur'dan sonra festivallerde istemeye başladı. Şimdi bununla ilgili sorun şu. Bir heyet bu filmleri izleyip e, derecelendiriyor. Hı. Şimdi o derecelendirmede de yani... Hani artı 18 verebilir. Mesela en son yaşım Ustaoğlu'nun tereddütünde evet. böyle bir şeyle karşılaştık. Şimdi e, Kültür Bakanlığı bir filme fon verdiği zaman artı 18 alırsa o filmin fonu geri istiyor. O yüzden yaşım Ustaoğlu festivallerde filmin tamamını gösterdi. Fakat vizyonda, vizyonda bazı sahneleri kesti. Ve buna sansür demedi. Bu da epey bir tartışma yarattı. Hani neden sansür demiyor, neden adını koymuyor diye. Hı hı. Ya da işte Zer filmi dediğin gibi Kazım Öz'ün. Kazım Öz bunu ıı, İstanbul Film Festivali'nde kendisinden ıı, çıkarılmasını istediği bölümleri siyah ıı, olarak gösterip altına bir not koydu. Yani hı. burayı işte Bakanlığı Evet izleyemiyorsunuz. Çünkü işte Sinema Genel Müdürlüğü'nün ...işte bu derecelendirme heyeti istemedi diye... ...sonraki zaten gösterimlerde de o, o sahneler yoktu. Evet. Ee, aynı şekilde İF İstanbul'da e, son şinitzel kısa filminde... E, ...eser işletme belgesi başvurusu yaptığında yapımcılar... E, ...bazı sahnelerin kesilmesi istendi. Onlar kabul etmeyince İF İstanbul filmi gösteremedi. Şimdi oradaki sorun şu, yani... Hani bu teknik bir gereklilik, bürokratik bir şey, prosedürle ilgili bir şey falan denen eser işletme belgesinin aslında pekala bir sansür mekanizması olduğunu görüyoruz. Mesele bunu bütün sinemacıların görüp ortak mücadele etmesi aslında. Yani eser işletme ya da festivallerin de yani keşke festivaller bunu istemeye başlamak yerine ortak evet. hareket edip Kültür Bakanlığı üzerinde bir basınç oluştursaydı maalesef bu olmadı. Nasıl yorumlarsın bunu, festivallerin bu refleksini? işte sanki şey oluyor devletle çatışmak e, riskli özellikle son dönemde. Bir de sermaye olunca o. Aynen yani <gülüyor> hani şeyi beklemek çok zor bir yandan da İstanbul Kültür Sanat Vakfı bir Türk Kültür Bakanlığı gibi çalışıyor ve ha ben Bahkûr yine de gösteririm demesini ya da orada işte e, ne bileyim hani özel tim gelip DCP'den filmi çıkarın dediğinde oradaki insanların yok biz yine de göstereceğiz demesini beklemek falan belki. Fazla bir beklenti olabilir ama dediğim gibi bir araya gelip mücadele etmek lazımdı. Festivaller bunu yapmadı ve hemen kabul etmiş oldular bir aslında. Bir gemi aslında böylece yani Evet, evet Yani festival formlarını gözden geçirmek lazım belki. Evet yani. yani ama işte Kültür Bakanlığı olmayınca neresi olacak? Bu arada bu şu konuya da getiriyor bizi. Son dönemde neler oldu dediğinde şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye sinemasına verdiği destek çok önemliydi. Özellikle son dönemde Türkiye sinemasının yükselişinde bu fonun hakikaten önemli bir rolü vardı. Fakat evet. son birkaç yıldır bu fonu veren heyetin son derece tarafgir davrandığını ve hükümete muhalif, ne bileyim işte Gezi döneminde Gezi'yi desteklemiş insanlara vermediklerini, daha sonra da bu barış için akademisyenlere, Destek olmak amacıyla bir araya gelen barış için sinemacılardan hı hı. başvurucu olan kimseye vermediğini kimseye. görüyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında fon vermenin de bir tür, vermemenin de bir tür sansür mekanizması olarak işlediğini görüyoruz. Yani sansürün çok farklı biçimleri var. Eskiden hani böyle bir şeyin yayınlanmasını yasaklamaktı kapatmaktı, toplatmaktı. Artık bu çok zor. İnternet çağında da özellikle çok zor ama uh -huh. çok farklı mekanizmalar olabiliyor ve bu illa devlet kurumları da olmuyor. Biraz önce konuştuğumuz örnekler yani evet. sanat örneği falan evet. farklı kurumlar da hani bu sansürü uygulayabiliyor. Son döneme dair diğer bir şey de tabii o halle beraber uh -huh. özellikle Kürt bölgelerinde kapatılan kurumlar. HDP'nin 103 belediyesinin 83'üne kayyum atandı ve 89 eş belediye başkanı şu anda tutuklu. Biz aslında siyah bant olarak Kürt bölgelerinde yürüttüğümüz araştırmalarda barış sürecinde bile bir takım kısıtlar, denetimler olduğunu görmüştük. Ama barış sürecinin bitmesiyle ve belediyelere kayyum atanmasıyla beraber durum daha da fena bir hal aldı. Kayyum atanması aslında daha önce kültür, sanat, çocuk, kadın hakları alanındaki pek çok kazanımın kaybı anlamına geldi maalesef. Evet. Diyarbakır, Batman, Mardin şehir tiyatrolarının çalışanları atıldığı... Ciğerhun Kültür Merkezi kapatıldı. Ahmet Sanat Galerisi kapatıldı. E, Diyarbakır Belediyesi'nin düzenlediği Ahmet Film Festivali yapılamadı. İşte, e, daha önce bu Batman'da Yılmaz Güney Kültür Merkezi ve sinema onlar kapatıldı. Ve e, belediyelerden önce Kürtçe sanat ve kültür üretiminde çok önemli bir yere sahip olan Mezopotamya Kültür Merkezleri kapatıldı. E, bunların işte ...hani malzemelerine el kondu, arşivleri dağıtıldı, pek çok elemanı tutuklandı. Ve e, Express'te Zeynel Doğan'da bir röportaj vardı. O şey diyordu yani izlediği kanallar, okuduğu gazeteler, çocukların izlediği çizgi film kanalları... yoksullarla dayanışma göstermek için çalıştıkları dernekler bunların hepsinin evet. kapatıldığından söz ediyordu. E, buna ek olarak tabii pek çok anıtın, heykelin e, yıkılmış olmasını da sayabiliriz. Yani o halle beraber aslında... Ee, o halde ve tabi barış sürecinin bitmesiyle beraber e, Kürt bölgelerinde sanatsal üretime yönelik baskılarda ciddi bir artış söz konusu. İsimler değiştirildi. En son evet. yanılmıyorsam yani bu çok maalesef takipli olamadım mu, ama Musa Anter'in isminden bir rahatsızlık duyuldu. Evet son, onunla, onunla ilgili gazetecilik ödül töreni, gazetecilik ödül töreni evet. e, şey, izin, izin vermedik. galiba. Evet ödül töreni barilik. izin verilmedi. Evet. Yani bu tip şeyler devam ediyor. Dolayısıyla o halle beraber yani eskiden daha böyle toplumsal hassasiyetler, idari, bürokratik gerekler, cumhurbaşkanı hakaret gündemdeyken o halden sonra... Hukuki yollarla baskının önü açıldı ve çok daha hani, e, kolay hale geldi. Evet, festivallerin de yani batık yıllarındaki festivallerin de mesela Akdeniz Dayanışma Festivali o her gerekçesiyle güvenliğinizi sağla, sağlayamayız diyerek yine iptal dedi geçtiğimiz aylarda bildiğimiz kadarıyla bunun muhtelif örneği var hakikaten hep bir güvenlik evet. gerekirse sanki kapatılıyormuş gibi gözüküyor yani. Evet, evet yani güvenlik her zaman aslında pek çok toplumsal eylemlilikte de, festivalde de, etkinlikte de gerekçe olarak önünüze çıkabilirsiniz. Evet, evet. Türkiye'nin hele son zamanlarından sonra güvenlik deyince zaten akan sular durmuyor evet. mu yani? Peki evet. e, kültüklerinde çok kısa vaktimiz var belki ama e, bu kapatılan kurumlardan sonra sanatçılar ne yapmaya başladılar? Bununla ilgili bir veri var mı yani elimizde? Evet bir araya geliyorlar. Ee, en son hatta tiyatro... E, Amet Şehir Tiyatrosu ekibi... ...bağımsız bir tiyatro kurdu. 82 kişilik bir salonları var. Orada devam ediyorlar. Güncel sanat alanında işte... ...loading ekibi çalışmaya evet. başladı. Ee, ayrıca... ...yani bu hani mesela... ...yapılamayan festivallerin böyle... ...buradan destekle... Şey yapılması hı hı. gibi şeyler de oldu. Biz mesela geçen sene Ahmet Film Festivali kapsamında bir filmin gösterimini depoda yaptık. Hı hı. Yani hı. bir şekilde hani devam ediyor. Hatta yani belediyelerin olanakları olmadan da bu yapılabilirmiş denilerek pek çok inisiyatif Diyarbakır'da yeniden faaliyete geçti. Evet. Ama yani detaylarını ben de çok bilmiyorum. Evet. Bakmak lazım. Yarın belki bir katkılar olur bu yönde. Stüdyo X'deki. Stüdyo X'deki panelde konuşmadan. bizim gün içindeki atölyenin katılımcı Sanatçıları da olacak. Susma 24'ten Özlem Altunok var mesela. Onun konuya daha hakim olduğunu hmm. düşünüyorum. Çünkü onlar hmm. Diyarbakır'da pek hmm. çok toplantı yaptılar Susma 24 olarak. Evet. Oradaki sanatçılarla görüştüler. Yani panel sırasında da bunun gündeme geleceğinden eminim. Evet. çatışma alanlarda sanatsal ifade panelinden bahsediyoruz. Yarın akşam 6'da. Stüdyo X'de başlayacak panelin katılımcılarından ve moderatörlerinden Depo Program Koordinatörü ve Siyah Bantın kurucusu. Aynı zamanda Asena gün al. Bizde çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Önemli notlar düştük bir kere daha. Yarın kolaylıklar size. Çok teşekkürler.